devam ediyoruz. Cem Bey siz yazmışsınız, şey yazmışsınız daha doğrusu, ıssız adamlar erken boşalır. Evet. <gülüyor> ne demek ki? Şimdi orada ıssız adam diye tarif edilen hani, e, annesiyle çözümlenmemiş duyguları olan, geçmişinde problemleri olan bir arkadaşımız vardı. Zaten o e, filmin ilk sahnesinde de boşal, sevişme sahnesinde arkadaşımız erken boşalmıştı. Biz oradan yola çıkarak böyle bir bülten hazırladık. Yani stresli ve gergin olan erkekler Aceleci ve telaşlı olan erkekler erken boşalırlar dedik. Çapkınlar mı ısınlananlar? Çapkın, Tabii çapkınlar da yani düzenli partneri olmayan, sürekli partner değiştiren erkeklerde de yine erken boşalma çok sık görülen bir durumdur. Yani e, suçluluk ve günahkarlık duygularıyla e, stres yaşayan bir erkek e, erken boşalarak e, bu stres ve gerginliğe yanıt verebilir. O yüzden... O ilginç bir psikoloji herhalde. Yani hani e, çocuk yani annelerin erkek çocuklarının üzerindeki Hı. yarattığı etki ve o onların sonraki bütün hayatı demek ki gidiyor bir şekilde. Yani sağlıklı anne-oğul ilişkisi kurulamadığında bu erkek hayatı boyunca bütün kadınlarla sağlıklı bir birliktelik kuramıyor. Yani dokunmayla, sevgiyle, paylaşımlarla, kaliteli vakit geçirmeyle anne-oğul ilişkisi kurulamadığında ve belli bir zaman sonra anne-oğlunun kendinden uzaklaşmasına ne izin vermediğinde... Ne adam çok severse... İşte problem çıkıp kaçıyor o zaman. Dikkat edin ıssız adamımız öyle olmadı mı? Çok sevdi ve kaçtı. Isız adamın annesiyle problemi neydi? Oranın ısını göstermedi Çağrı. <gülüyor> İkincisini de bekliyoruz. Bir şey de siz <gülüyor> anladınız bir şey? Tabii ki. Bizim öyle bir çıkarımız oldu. Ama Çağnır'la buradan sesleniyoruz. Filmin devamı gelsin. Hayır canım belki siz bir şekilde anlamışsınızdır bu kadar biliyorsunuz hani var mı öyle bir şey bunun annesiyle kesin şu olmuştur ya da bu olmuştur filan dediğiniz bir şey. Kesinlikle şöyle annesiyle çocukluğuyla ilgili şöyle bir tasarımız oldu bizim düşüncemiz oldu yani annesiyle sevgi dolu ve dokunmaya içerikli bir paylaşımdan ziyade mesafeli ve soğuk bir ilişkisinin olduğuna dair bir kanaatimiz oluştu. Hani o restoran sahnesinde annesinin yapmış olduğu bir hataya ani reaksiyon vererek hmm. anneyle kurduğu ilişki öyle bir çağrışımı da veriyor aslında. Yani çağırılmak bize yardım isterse filmin ikinci devam için anne-oğul ilişkisini işleyen güzel bir konu yapabiliriz. Senaryoda söz buradan destek vereceğimizi Belirtelim. Yok bence o başka bir senaryo çalışıldı. O film yaşandı bitti artık. Ama yani. onun devamı bence bekleniyor. Güzel bir filmdi o. Peki o zaman kadınların daha ziyade böyle ıssız adam gibi adamlar bulmalarının sebebine onların O da, da ayrı ayrı bir problemi. Yok yok o da ayrı bir patoloji. Kadınlarda e, özellikle bağlanma problemleri çok sıkıntılı olur. E, kadınlar böyle devamlılığı olacak Onları koruyup kollayacak ve uzun süre ilişki götürecek erkekleri tehlikeli bulurlar. Özellikle borderline kadınlar e, böyle düzenli bir ilişkiyi yaşatabilecek, koşusu sevecek bir o erkek kişi, onları boğar. Borderline'ın da ne olduğunu anlatmamız lazım. Bu sınır durum demek. Yani sevgiyi aşırı derecede hissettiğinde boğulan ama sevgi peşinde koşan ama sevgiyi gördüğünde de boğulup kaçan kişi demek. Ve bunların ıssız adamlar seçmelerinin sebebi de onlarla düzenli bir ilişki yaşayamamalarıdır. Yani onu istiyorlar yani tabii, düzenli bir ilişki. Düzenli bir ilişkisi olmasın. Düzenli bir ilişki olduğu zaman orada bunalma ve daralma tarif eder bu arkadaşlar ve böyle absürt bir sebep bulup terk ederler. Yani doğru bir adamı bulurlar. arkadaşlar der ki bunu niye terk ettin? Bak hmm. çok güzel bir çocuk, çok akıllı bir çocuk, geliri de iyi, seni de çok seviyor. Sıktı beni, bunu daraltıyor der. Ama ıslık adam gibi bitip onu her an terk edebilecek, aldatabilecek bir tipi daha böyle sevimli bulunan ve aldatılmalarına rağmen de ona yapışır kalırlar. işte borderlar böyle bir şey. <gülüyor> Çok ve bırakmazlar da ya benim olacaksın ya toprağın derler ne diyorsun zehirli sarmaşık filmi vardı hatırlarsanız evet, orada evet. e, boğan adamı yapışır yani terk edilmeye karşı çok hassas olur bu arkadaşlar reddedilmeye karşı çok hassas olurlar ama kendilerini seveni de iterler Peki bunlar, bunların da mesela psikoloğa mı gitmek lazım? Tabii ki bu konuda mutlaka tedavi görmeleri lazım. Yani terapi almaları lazım. Çünkü bu sağlıklı anne baba ilişkisi yaşayamayan arkadaşlarımızın yetişkinlik hayatında yaşadıkları tuhaflıklardır. Evet. Öyle söyleyeyim. Ama hemen hemen çoğu kişide demek ki bu tuhaflıklar var. Yani herkes annesi ve babasıyla çok düzgün bir ilişkisi yok herkesin. İşte o yüzden diyorum ya anne baba ve eş eğitimleri bu ülkede verilmeli. Siz anneliği babalığı anlatmadan bu insanları evlendirirseniz, 3 çocuk yap diyerek sağlıksız aileler yetiştirirseniz bu tür problemler daha da artacaktır. Biz ne dedik? Her geçen gün çığ gibi büyüyordu. Peki şimdi mesela bu, bu tip sorunlar için yani hani ıssız adamın yani ıssız adam dediğimiz ya da çapkın erkeklerin anneyle ilgili problemleri var. İşte bu kadınların borderline. Gene onların anneyle ilgili problemleri On, var. O da mı anne? Tam anneyle ilgili. Onların da anne ile ilgili problemleri var. Şimdi bir, bir psikiyatra giderlerse daha doğrusu. Bir psikiyatra onlara diyecek ki işte antidepresan kullanın. Hı hı. Şimdi bu antidepresan da otomatik olarak kadında da erkekte de cinsel hayatı etkilediği söyleniyor. Doğru söylüyor. Doğru mu bu? Doğru çok doğru. Peki o zaman ne olacak? Ya, cinsel bir sorun ortaya çıkacak? İşte ben bu de görüm ilaç ya değil terapi görmeleri gerekiyor diyorum yani ilaçlar işi yaramaz Ama bu siz konuda siz de benim kadar çok iyi biliyorsunuz ki genelde bizim ee, genelde ilaç veriliyor işte o doğru bir şey değil ve bu e de adam ilaç veriyorsa ne diyeceksin ki ilaça ayrılan paralarla pek çok aile kurtarılabilirdi ve çok huzurlu ilaç kullanımı var. Ve antidepresan ilaçlar o an için e, akan çatının altına konulan leğen gibidir. Ama terapiler çatının aktarılıp bir daha yağmurda evi su basmaması demektir. Yani ilaç tedavileri geçici bir tedavidir. Bu tür vakalarda mutlaka e, bir terapi programı işletilmelidir. Ve terapi verecek bu ülkede pek çok değerli arkadaşımız var. Özellikle imkanların müsait olan arkadaşlarımız terapi seçeneğini ilaçtan daha önce tutmalarında fayda var. Çünkü terapi insanların hayatına farklı bir bakış açısı getirebiliyor. Kendilerini, geçmişlerini, ilişkilerini yeniden gözden geçirebiliyorlar. Yeniden kendilerini var edebiliyorlar. Hayatlarına çeki verebiliyorlar. Yaşadıkları bütün problemlerin anlamlandırabiliyorlar, köklerini bulabiliyorlar. Peki bu tedavisi bunları ne kadar sürüyor? Yani 6 aydan başlayıp 6 yıla kadar devam edebilir terapiler eğer ki çok derin bir yaraysa çok daha uzun sürebilir. Yüzeysel bir yaraysa daha kısa sürede edilebilir. Peki insanların cinsel sorunlarını dile getir